9. işaret. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın enva-ı mucizatından birisi de ağaçların insanlar gibi emrini dinlemeleri ve yerinden kalkıp yanına geldikleridir ki şu mucize işeceriye mübarek parmaklarından suyun akması gibi manen mütevatirdir. Müteaddit suretleri var ve çok tariklerle gelmiştir. Evet Resul Ekrem Aleyhissalatu emri için ağaç yerinden çıkıp yanına gelmesi Sarihan mütevatir denilebilir. Çünkü meşahiri sıddığı kimse sahabeden Hz. Ali, Hz. İbn Abbas, Hz. İbn Mesud, Hz. İbn Ömer, Hz. Yala İbn Murre, Hz. Cabir, Hz. Enes İbn Malik, Hz. Bureyde, Hz. Usame bin Zeyd ve Hz. Gaylan İbn Seleme gibi sahabeler her biri kat'iyet ile aynı mucize-i şeceriye'yi haber vermiş. Tabiinin yüzer imamları mezkür sahabelerden, her bir sahabeden ayrı bir tarik ile o mucize-i şeceriyeyi nakletmişler. Adeta muzaaf tevatür suretinde bize nakletmişler. İşte şu mucize-i şecere, hiçbir şüphe kabul etmez bir tevatür-ü kat kat'î hükmündedir. Şimdi o mucize-i kübranın ettiği halde, birkaç sahih suretlerini birkaç misal ile beyan edeceğiz. Birinci misal, başta İmam-ı Mace ve darimi ve İmamı Beyhaki nakli sahihle Hazreti Enes İbn Malik'ten ve Hazreti Ali'den ve Bezzaz ve İmamı Beyhaki Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki üç sahabe demişler Resulullah Aleyhissalatu vesselam küffarın tekzibinden müteessir olarak mahzun idi dedi Ya Rabbi elini ayeten la ubali men kezzebni ba'daha Enes'in rivayetinde Hazreti Cebrail hazır idi vadi kenarında bir ağaç vardı. Hazreti Cebrail'in ilamiyle Rasûl-Ekrem aleyhissalâtu vesselâm o ağacı çağırdı. Ta yanına geldi. Sonra git dedi. Tekrar gitti. Yerine yerleşti. İkinci misal Allame-i Mağrib Kadı İyaz Şifa-i Şerif'te ulvi bir senetle doğru ve sağlam bir ananeyle Hazret-i Abdullah İbni Ömer'den haber veriyor ki bir seferde Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yanına bir bedevi geldi. Ferman etti: "Ey turit? Nereye gidiyorsun?" Bedevi dedi: "Ehlime." Ferman etti: "Helleke ilah hayrin min dâlik. Ondan daha iyi bir hayır istemiyor musun?" Bedevi dedi: "Nedir?" Ferman etti: "Enteşhedü en la ilaha illallah Allah vahdehu la şerike le ve en Muhammeden abduhu ve resuluhu." Bedevi dedi: bu şehadete şahit nedir? ferman etti. Hadi hişşecratus samra vadi kenarındaki ağaç şahit olacak. İbn Ömer der ki o ağaç yerinden sallanarak çıktı, yeri şak etti, geldi ta Resul Ekrem ve selamın yanına. Üç defa Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam o ağacı istişhad etti. Ağaç da sıdkına şahadet etti. Emretti yine yerine gidip yerleşti. Hazreti Büreyd'de İbn Hasib el Eslemî tarikinde nakli sahih ile Büreyd'de dedi ki: Biz Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın yanındayken bir seferde bir Arabi geldi. Bir ayet yani bir mucize istedi. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman etti: Kul tilke Rasulullahi" Resulullah'ı ki Bir ağaca işaret etti. Ağaç sağa ve sola meylederek köklerini yerden çıkarıp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 Hatta Eclise Halfaküme. Yani o ağaçlara de, Rasulullah'ın haceti için birleşiniz. Ben öyle dedim, onlar da birleştiler. Sonra ben beklerken, Resul Ekrem Aleyhissellatü vesselam çıka geldi. başıyla sağa sola işaret etti o iki ağaç yerlerine gittiler. Dördüncü misal, nakli sahih ile Resul Ekrem Aleyhissellatü vesselam'ın Cesur kumandanlarından ve hizmetkarlarından olan, Üsame bin Zeyd der ki, bir seferde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ile beraberdik. kazay Hacet için hali, settareli bir yer bulunmuyordu. Ferman etti ki, هَلْ تَرَعْ مِنْ نَخْلٍ اَوْ هِجَارَةٍ Dedim, evet var, emretti ve dedi, اِنْ طَلِكْ وَقُلْ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 Kemal-i ve fazlından kinaye olarak, Şafii-i Sani ünvanını alan Allami-i Asr, kat'i haber veriyor ki, Gazve-i Taif'te, resul aleyhisselatu Ekrem aleyhissalatu vesselam, gece at üstünde giderken uykusu geliyordu. O haldeyken, bir sidre ağacına rast geldi. Ağaç ona yol verip, atını incitmemek için iki şak oldu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, hayvan ile içinden geçti, ta zamanımıza kadar o ağaç iki ayak üstünde muhterem bir vaziyette kaldı. Altıncı misal Hazreti Ya'la tarıkında nakli sahih ile haber veriyor ki bir seferde Talha veya Semur denilen bir ağaç geldi. Resul Ekrem vesselam'ın etrafında tavaf eder gibi döndü. Sonra yine yerine gitti. Resul Ekrem vesselam ferman etti ki اِنَّهَا اِسْتَذَنَتْ en تُسَلِّمَ عَلَيَّ Yani, o ağaç, Cenab-ı Hak'tan istedi ki, bana selam etsin. Yedinci misal, Muhaddisler, nakli sahih ile, İbn-i Mes'ud'dan beyan ediyorlar ki, İbn-i Mes'ud dedi, Batn-ı Nahl denilen nam mevkide, Nusayb'in ecinnileri ihtida için resul Ekrem aleyhissalâtu vesselama geldikleri vakit, bir ağaç, o ecinnilerin geldiklerini haber verdi. Hem i̇mam Mücahid, o hadiste İbn-i Mesud'dan nakleder ki, o cinniler bir delil istediler. Resul-i Ekrem bir ağaca emretti, yerinden çıkıp geldi. Sonra yine yerine gitti. İşte cin taifesine bir tek mucize kâfi geldi. Acaba bu mucize gibi bin mucizat işiten bir insan, imana gelmezse, cinnilerin يَقُولُ سَف۪يهُنَا alallahi اللّٰهِ tabir ettikleri şeytanlardan daha şeytan olmaz mı 8. misal sahih-i tirmizi nakli sahih ile Hazreti İbn Abbas'tan haber veriyorlar ki İbn Abbas dedi ki Resul Ekrem vesselam bir Arabiye ferman etti Era'ayt in da'tu hada li'lka min hadhihi'n nakhle ateshhedu enni Rasulullah Ben bu ağacın şu dalını çağırsam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 Binanaley şu en meşhur sıddıkî ne sahabeden böyle müteaddit tariklerle ihbar edilen şu mucizevi şeceriye elbette tevatür-ü manevi kuvvetindedir belki tevatür-ü hakikidir. Zaten sahabeden sonra tabiînin eline geçtiği vakit tevatür suretini alır. Hususan Buhari, Müslim, İbn Hibban, Tirmizi gibi kütûbü sahiha ta zamanı sahabeye kadar